Yok 3 kuruşa 5 köfte. 7 Haziran kararını düzeltelim istiyorlar. Yaz sıcağında kafamızın bulandığını ima ediyor, sonbaharın aklımızı başımıza getireceğini umuyorlar. Onlara göre AKP'ye çoğunluk sağlamayışımız korkunç bir hata, koalisyon teklifimiz gaflet ve daraletti. Allah'tan bizi affetmeye hazırlar, yeter ki nedamet getirip anahtar teslimi yapalım. PKK'nın kendi yargısı ve güvenlik gücüyle kurtarılmış bölgelere çökmesi bizim yüzümüzden. Biz HDP'ye barajı aştırdık. Hop, sadece para basması eksik kalan bir yapı ansızın zuhur etti. Yoktu yani daha önce emare. PKK paralel devletini biz doğurduk. Biz besleyip büyüttük. Işidin kanlı meyvelerinden de biz sorumluyuz. Terör fidanları topraklarımıza ekildiğinde biz suladık onları çünkü. Biz yaptık aşılarını. Sandıkta AKP'ye daha cömert davransaydık, Batı eser tehlikesini ciddiye alır, patriotlar geri çekilmez, kapı gibi arkamızda durulurdu. Suriye iç savaşına elimizi uzattığımızda kolumuzu kaptıracağımızı biz aptal seçmenler hesap ödemedik. Birkaç haftada biter de Şam'da cuma namazı kılarız diye biz yanıltı hükümeti ve sonra bırakın özür dilemeyi daha da kışkırttık. Kürt sorunu için Papatya falanı biz açtık. Bir vardır, bir yoktur diye yaprakları biz yolduk. Çözüm sürecini bitirme aklını da biz verdik. Bu durumda tüm Kürtlerin HDP'ye kaçacağını nasıl da düşünemedik? Kandil'in HDP üstündeki hakimiyetini artıracağımızı nereden bilebilirdik? HDP'yi bitirme konusunda PKK ile müttefik olacağımızı ise rüyamızda görsek inanmazdık. Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması, olması, burçak tarlasında yar yar seçmen olması. Reise başkan sıfatı vermedik. Tuh bize. Uzlaşma huzur getirir sandık. Vah bize. HDP'ye Türkiye Partisi olsun diye destek verdik. Oysa Kürt Partisi olmak nelerine yetmezdi. Ah kafa ah. Az daha baldıranla zehirleyecektik kurtarıcımızı. Hukukun karın doyuracağını sanmak nasıl da saf dillikmiş. Yalnız hala kafamızın basmadığı noktalar var. Yok sayılan HDP'yi PKK'nın ciddiye almasını umabilir miyiz? Küçük kuşlar yuvalarından zorla uçurulsa bile fazla kanat çırpmadan gidip en yakın dala konuyorlar. Sopayla her dürtüldükçe daha da büyüyor HDP. Militanları tek tek öldürmekle PKK'nın biteceği söyleniyor ya, bir 40 yıl daha şehitler mi gelsin isteniyor? Devletin zaten görevi olan yatırımlar başımıza kakılıyor. Saçını bizim için süpürge eden devlet ana nankörüz diye kulağımızı kesiyor, gözümüzü çıkarıyor. Evlere, derneklere, okullara, kreşlere baskın üstüne baskın. Yatsı ezanı okundu, tüm mumlar söndü. Yaradılan sevilmiyor yaradandan ötürü. Dokuzuncu muhtar şenliklerinde tepenin yolunu bilmeyenler, viski içerek, çay kahve höpürdetip nargile fokurdatarak sarayı dillerine dolayanlar, kalemlerinden kan damlayan sözde aydınlar, proje üretmek yerine çocukça kaprislerle Cumhurbaşkanı üzerinden milleti taciz edenler, vatandaşın izan ve takdirine bırakıldı. Bu ne menen bir iştir dostlar, millet millete karşı. Bize satılmaya çalışılan bir dart çemberi var. Milletin bir kısmı hedef tahtasına yerleştirilmiş, diğerlerine vurun deniyor. 7 Haziran'da da pazara çıkarılmıştı bu mal ama el uzatmamıştık. Bunlar evlat nedir, aile nedir bilmez diye eşsiz ve çocuksuz bahçeliği haşlayan Beştepe, daha en baştan tıpkı MHP gibi seçimin tekrarlanmasını isteyip bizim o güzelim karışın barışın mesajımızı Kale almasın diye uğraştığını göre biz neden şimdi sermayeyi kediye yükleyelim ki? Madem anayasayla başkanlık sistemi arasında uzlaşmaz bir çelişki var, anayasayı başkana göre tanzim etmek yerine neden cumhurbaşkanlığı anayasaya uydurulmuyor? Halk cumhurbaşkanını seçti sadece, başkanlık sistemini seçmedi ki halk oy verdiği kişinin salt kendi partisini kollayacağını, diğerlerini hakir göreceğini tahmin edemezdi ki. Peki 1 Kasım sandığından AKP'ye %39 çıkarsa ne olacak? Öleceksek bir kere ölelim ama adam gibi ölelim diyor başkan. Eyvallah da yok öyle üç kuruşa beş köfte. Herkes ama herkes üzerine düşeni yapacak. Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması. Burçak tarlasında yağar yağar gelin olması. Eydir mefesini yavrum kalkar giderim. Evini başına yandım yıkar da giderim.